Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Müminlerin Annesi. Hz. Ayşe-i Sıddık'a Validemiz radıyallahu teala Anha e, buyuruyor ki Galet Semitün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Yekul Yesehullahu'l-khayre fî erbaî leyâlin sahâ Leyletil ebhâ ve leyletil fıtır ve leyletin nısfı min şaban yer y sak fihel acal ve Erza yukteb ve yük yük debu fihel Hac ve le ile arafe ile ezam Saaka Resulullah makaal evke makaal e, ben işittim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu Allahu Teala hazretleri dört gece vardı ki o dört gecede hayırı kullarına çok çok ihsan ediyor. Dört böyle mübarek gece ki Allahu Teala Hazretlerinin hayırları kullarına bol bol yağmur yağar gibi efendim ihsan ettiği dört gece. Bunlar nedir? Bu dört mühim önemli mübarek gece. Birincisi, Leyletül Fıtır, Leyletül Abha'dır. Abha, Uduhiyye kelimesiyle ilgili kurban demek. Kurban gecesi. Yani efendim hacıların Efendim, şeyden e, müzderifeden müzderifede bulundukları e, gece, efendim e, o gece çok mübarek bir gecedir. Yani ertesi sabah, efendim e, kurban olan gece, yani gece önceden başlıyor Arap e, geleneğine, İslami geleneğe göre. Gündüzü de kurban bayramı olmuş oluyor. Bu bir Leyletül Adha. Kurbanların kesildiği günün gecesi, yani evveli. Sonra leylet Fıtır, Ramazan bayramının gecesi. Ramazan yaşayacağız, Allah sağlık, afiyet verirse, nasip ederse. Ondan sonra Ramazan bitecek, Ertesi gün bayram. İşte o gecede çok kıymetli gecelerden birisi. Ve Leylet-i leylet Nısfı Minşaban, hepsinin başında fi harfi celeri var gibi okuyacağız. Ve Leylet-i Min Şaban. şaban Şerif ayının ortası gecesi. Bu muhterem dinleyiciler, sevgili kardeşlerim. Ee, Yünsak-ı fihal acel diye araya izah vermiş Peygamber Efendimiz. Efendim, eceller yazılır. İnsanların ömürleri yazılır bu gecede. ve erzak, rızıkları yazılır. Ne zamana kadar ki? Bir dahaki beraat gecesine kadar senenin önünde yani önümüzdeki olacak şeyler Allah'ın mukadderatı Tespit ettiği bir gece bu gece Ecelleri yazılır insanların Rızıkları neler olacak Neler yiyecekler içecekler kazanacaklar onlar yazılır Ve yükte bu fihel hac e, Hacca insanlarda yazılır İşte falanca insana Hac nasip olacak Girecek diye yazılır Ve leyleti arafa Bir de arafe gecesi yani e, hacıların e, arafat'ta durup da efendim e, yola çıktıkları akşam ezanından sonra Müzdelife'ye doğru hareket ettikleri o gece e, efendim arafah gecesi o da çok kıymetli bir e, gecedir ezan vaktine kadar diye ifade ediyor peygamber efendimiz bunların hepsi sabah ezanı. Yani sabah namazının vakti geldiği zamana kadar. Evet, demek ki Peygamber Efendimiz'in dikkatimizi çektiği dört mühim geceden birisi bu Şaban'ın yarısı gecesi bu akşamki Berat kandilimizdir. Efendim, niye Berat gecesi denmiş? Berat ne demek? Berat, bir yüksek makamın, mesela bir padişahın, bir hükümdarın efendim, bir resmi yüksek makamın bir insana verdiği belge demek ee, neden e, Berat gecesi denmiş bu geceye diye en nefiha Be Çünkü bu gecede iki berat bahis konusudur Be etin lil aşkıya <gülüyor> Allah'ın nasipsiz Efendim kötü kullarının belgesi onlara verilecek Efendim e, ve fera türü evliya yani e, bir de efendim Allah'ın sevgili kullarının efendim mahrumiyetten, kötü duruma uğramaktan uzak olduklarını, olacaklarını gösteren belge. İki belge var. Birisi Allah'ın nasipsiz aşkıya şaki kullarının, efendim kötü kullarının kötü olduğuna rahmetten uzak olduğuna dair efendim berat, iyi kullarının da mahrumiyete uğramayacakları iyi sonuçlara ulaşacaklarına dair berat verildiği için berat gecesi denmiş. Ee, büyüğümüz Allah efendim himmetine mazhar eylesin. Abdülkadir Geylani Efendimiz Hazretleri e, kitabında yazmış ki efendim e, meleklerin Gökte iki tane e, bayramı vardır. Nasıl Müslümanların dünya üzerinde bir Ramazan bayramı var, bir kurban bayramı var. Efendim, meleklerin de gökte iki bayramı vardır. Meleklerin bayramlarından bir tanesi Berat gecesidir. Ötekisi de Kadir gecesidir. O da Ramazan'ın işte 20'sinden sonra olan gece. Kadir gecesi saklı Belli değil yani e, onu Allahu Teala Hazretleri beyan belirmemiş beyan etmemiş ama Şaban'ın yarısı gecesi belli hem de Mehtap'tan dolayı belli biliyorsunuz Mehtap ayın 14'ünde en büyük olur ayın 14'ü dersiniz oradan bilirsiniz efendim e, Şaban ayının yarısı olduğunu o belli ama Kadir gecesini saklamış Allah niçin saklamış? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu e, geceyi ihya eden cahil bir insan ben bu geceyi yaşadım, ihya ettim. Oho, rahatım diye, gevşemesin diye allah Teala Hazretleri saklamış. Tabi yaparsa, ihya ederse, güzel ibadetler eylerse o gecede sevabı alacak ama bilmeyince güvenemez. Güvenmemesi daha iyi. İbadetine güvenmesi doğru değil. O bakımdan eee Allahu Teala Hazretleri Kadir gecesini saklamış ama Berat gecesini saklamamış. Çünkü Berat gecesinde kullara Allahu Teala Hazretleri fırsat vermek istiyor. Efendim, e, bu efendim bir sene önündeki bir seneyle ilgili isteklerini Allahu Teala Hazretlerine arz etsinler ve e, istesinler diye Orada büyük bir fırsat var. Yani bu gece bizler için çok önemli bir büyük fırsat, kaçırılmayacak bir fırsat. Ebu Hüreyre radıyallahu aleyhi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurdu diye rivayet olunmuş. Gale buyurdu ki peygamber efendimiz, Câ'eni Cibrilu aleyhisselam leyleten nasıl mi Şaban? Şaban ayının yarısı gecesinde yani Berat Kandili gecesinde, Cebrail aleyhisselam bana geldi buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Cebrail gelmiş Peygamber Efendimiz'e ve kaleli ya Muhammed irfa re'sek ile sema ee, ey Muhammed ey Allah'ın elçisi sevgili kulu elçisi Muhammed Mustafa başını semaya kaldır bakalım demiş Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e kale kutu ma ma hazihilleyle ben de Cebrail'e sordum buyuruyor Peygamber Efendimiz. Nedir bu gece? Yani kaldırayım başım gökyüzü ne bakayım ama nedir bu gecenin özelliği? gale Hâzihil leyletü yeftahullâhu Allahu fîhâ selâse mi'ete bâbin min evvâbir râhme. Yâkırı men la yüşriki bihi şey'en Bu e, öyle bir gecedir ki Allah bu gece Rahmet kapılarından 300 kapı açar e, rahmet kapısı ve kullarını afu eder. Kimleri afu eder? Kendisine şirk koşmayanları, müşrikleri affetmez. Tabi kafir olan müşrikleri yani puta tapan, Allah'tan gayriye tapanları, Allah'a şirk koşanları affetmeyeceği belli de mümin olanlar da gizli şirke düşebilirler. Yanlış inançlara sahip olabilirler, inançlarında şirk bulaşığı bulunmuş olabilir. İşte öyle şirk varsa affetmez. Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki: İnnallah en yüşteki biri şeyen veya firu ma'du nezâlik eldimen Çok mühim bir ayet kerime hepimiz için. Allah Teala Hazretleri bütün günahları affedebilir ama şirk koşmayı asla affetmeyecek diye bu ayet bildiriyor. Yani insanın mutlaka iyi mümin olması lazım. Pırıl pırıl tertemiz berrak güzel bir itekadı olması lazım. Şirk bulaşık olmaması lazım geliyor. Şirk koşmayanı affeder. Bu gecede Allah 300 kapı açmış. Rahmet kapılarından kullarını afu ediyor. Sonra e, ve iyne küne sahiren ev müzmine hamrin ev musiran riba ve zina. sayıyor kimlerin e, af olunmayacaklarını e, belirtiyor. Yani şirk koşmayan bütün insanlar mağfiret edecek ama kimler af olunmayacak? Sahir, sihirbazları affetmeyecek. Kahin, kehanette bulunanları affetmeyecek kahinleri affetmeyecek. mümini hamur, içki müptelası, ayyaş, sarhoş olanları affetmeyecek. Ev musrran ale zina derriba, faiz yemek günahını devam ettiren, zina eden, bu konularda ısrarlı olanları affetmeyecek. Bunun dışındaki şirk koşmayan mümin kullarını affedeceğini, bu sayılanların aff olunmayacağını. Ama ne şartı var? Burada gene bir rahmet şeyi var. Tamamen kilitlenmiyor bu günahkarların üstüne durum. Hatta Yetub'u tevbe etmedikleri takdirde efendim onlar affolmayacak. Tevbe ederlerse, günahlardan vazgeçerlerse affolabilir diye yine bir ümit var bütün günahkarlar için günahından tevbe ettiği zaman Allah'ın afful mağfiretine erme ihtimali olduğu burada belli oluyor. Hadis-i şerifte belirtilmiş oluyor. Biliyorsunuz bu konuda da mühim bir e, ayet-i kerime var. Şirk koşanları asla affetmeyecek Allah. Bir de ibadiye ibâdiyyezîne esrafu ala enfüsihim la takunû min rahmetillah allah Allahü Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'e emrediyor bildirmesini, müjdelemesini emrediyor kullarına bu ayeti i e, nefsine zulmetmiş efendim e, günah işlemiş, günaha bulaşmış kullar e, söyle ey Resulüm La taknatu min rahmetillah, ey günahkarlar Allah'ın rahmetinden ümidinizi kertmeyin e, de diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. E. Tabii bu büyük bir müjde Ben de böyle bir müjdeli ayeti kelimeyi, ...Efendimiz... E, uydudan, öyle Avrupa'dan Anadolu'ya, Orta Asya'ya kadar dinleyicilere müjdelemekten tabii büyük mutluluk duyuyorum. Allah'ın rahmeti ne kadar geniş, kul ne kadar günahkar olsa yine bir kurtuluş yolu var. Yeter ki tövbe etsin. Hatasından vazgeçsin. Ne kadar büyük günah işlemiş bile olsa Allah ümit kesmeyin diyor. Ama bazı şeylerde kesin olarak beyan ediyor. Şirk koşmayacak. Allah'ın varlığını, birliğini bilecek. Günahkarsa günahına tevde edecek. Gecenin dörtte biri olunca. Gece ne zaman başlar? Muhterem kardeşlerim. Akşam ezanı okununca, güneş batınca gece başladı birinci e, saniyesi ezanla beraber efendim akşam ezanının vaktiyle beraber çalışmaya başladık kronometre diyelim ne zaman biter gece sabah vakti gelince yani sahur vakti bitince imsak gerekince efendim o zaman artık e, şey biter e, hatta fecir ya hatta ı pecir deniliyor yani pecir atınca artık gece o zaman bitmiş oluyor e, ortalık biraz daha karanlık hocam ...diyebilir bir kimse olsun. Karanlık da olsa... ...doğu tarafına baktığınız zaman... ...orada o karanlığın dağların arkasından... ...artık beyazlanmaya başladığını gördün mü? Dağların silüeti belli olmaya başladı mı? Fecir atmış demektir. Tan yeri ağarmaya başladı demektir. Türkçe'de böyle diyoruz. Tan yeri ağarmaya başladı diyoruz. Yani gece bak artık oradan... ...karanlık yavaş yavaş açılmaya başlıyor... Dağların çizgısı belli oldu. Hafif bir beyazlanma başladı. Artacak, artacak, artacak. Artık daha iyi görmeye başlayacak insan etrafı. Nihayet işte bir buçuk saat falan geçtikten sonra mevsimine göre değişiyor bu. Güneş oradan kaşını kaldıracak, görünecek. Güneşi göreceksiniz. Güneş doğacak. Demek ki fecir güneşin doğmasından biraz erken oluyor. Bir buçuk, iki saate yakın. Bir zaman önce fecir olayı oluyor. O zaman gece bitmiş oluyor artık. Gece bitti. Demek ki gecenin zamanı akşam ezanından fecre kadarmış. İşte bu zamanı dörde bölersek dörtte biri geçtiği zaman aşağı yukarı efendim mevsimine göre tabi gece uzalır ve kısalır. Kış geceleri uzundur. Gecenin dörtte biri geçince Cebrail aleyhisselam tekrar geldi Peygamber Efendimiz'e ve başını kaldır ya Muhammed dedi tekrar. Ya Muhammed irfa versek Feraha <gülüyor> reşhu, peygamber cenneti mektuha, peygamber efendimize tekrar başını kaldır Biince peygamber efendimiz bakmış ki, efendim cennetin kapıları açılmış. Cennetin kapılarını açılmış olarak Allah peygamber efendimize efendim gösteriyor peygamber olduğu için. Acaba efendim tabi e, kaç tane cennet var? Sekiz tane cennet var. Cennetin muhtelif kapıları var isimleri var bunların. Mesela oruçluların gireceği kapısı var. Efendim e, Reyyan denilen kapı. Bunları hadisi şeriflerden biliyoruz. Şimdi o cennetin kapılarının açık olduğunu Allah Peygamber Efendimiz'e bu gecede gösteriyor. Cebrail başını kaldır Ya Resulallah deyince açık olduğunu görmüş. Şimdi burada sekiz tane kapının üzerinde ne yazılı olduğunu görüyoruz. E, Dayan ediyor peygamber efendimiz. Bu gece de ne yapmak gerektiğini gösterecek bize bu ifadeler o bakımdan. Ve alel babül evvel melekin yünadi tuba limen fi hazihille ile. Birinci babda, birinci kapı yani bab kapı demek. Cennetin birinci kapısında bir melek var sesleniyor. Ne mutlu bu gece rükû edenlere diye. Ha, demek ki melek sesleniyormuş. Yazılı değil. Melek sesleniyor. Efendim ne diyor? Ne mutlu bu gece rükû edenlere. Demek ki rükû eden etmek iyi bu gecede. Tuba limen rek'a. Ne mutlu rükû edenlere. Tabii rükû namazın içinde oluyor. Ve halel melekin yine diyor. limen secde fi hazi illeyle. Ne mutlu bu gece de secde edenlere diyor. İkinci kapıdaki melek de demek ki rükû edip secde edip namaz kılanlara melekler Efendim müjde veriyorlar. Ne mutlu. Onlar büyük sevap alacaklar. Demek ki bu gece namazlar kılmamız lazım. Ve ee, azel vabi salif melekin yünati tuğba limen de adi hazihilleyle. Ne mutlu bu gece dua edenlere. Muhterem kardeşlerim üçüncü kapıda dua etmenin de sevap olduğunu bir melek seslenerek bildiriyor. Müjdeliyor. Biliyorsunuz dua ibadettir. Belki bilmiyorsunuz. Bilin, bilmeyenler bilsin. Namaz ibadet olduğu gibi, boruç ibadet olduğu gibi dua da ibadettir. Yani ben dua ediyorum, artık namazımı kıldım, sonunda dua ediyorum. İşte istiyorum bir şeyler diye sanmasın insan. Dua ile meşgul olmak da ibadettir. Duanın iki faydası var. Bir, dua hali, ibadet hali olduğundan insan ibadet etmiş oluyor. İki, Duada istediği şeyle Allah verecek bir de oradan kârı oluyor. O bakımdan bu gece çok dua etmemiz lazım. Tabi kimlere dua etmeli insan? Evvela tabi e, anne babasına duadan unutmamak lazım. E, anne babasına evladın dua etmesini Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabi insanın hocası da annesinden babasından önce geldiğinden hocasını da unutmaması lazım kendisine dua eder, kendisinin dünyasına ahiretine dua eder. Evlatlarına, akrabalarına, arkadaşlarına, dostlarına dua eder. Kendisinden başkasına dua ettikçe Allah memnun olur. Sever kulunu ve melekler de ona dua eder. Amin derler onun duasına. O kardeşin için istediğin şeyi Allah sana deversin derler. Onun için bu gece çok dua etmemiz gerektiği anlaşıldı. O müjdeyi de aldık. Ve bu babın rabbi melek-i kapıda da melek ne diye sesleniyormuş, Ne mutlu bir gece Allahu Teala Hazretlerini zikredenlere. Demek ki bu gece elimize tespihimizi alacağız. Güzel güzel zikirlerimizi yapacağız. Gördünüz mü? Derviş bin, efendim tasavvufun hadisi şeriflerde olduğunu, Peygamber Efendimizin tavsiye ettiğini buradan da anlıyoruz. Rad el bab 5 min kapıda da bir melek şöyle müjdeliyor. Ne mutlu bu gece Allah korkusundan gözleri dolup ağlayan kullara. Tabi efendim haşyetullah'tan, halından, takvasından, ihlasından dolayı ibadet eden insanlar şıpır şıpır inci gibi gözyaşı dökerler. Allah bu gözyaşlarını sever. Allah için Allah korkusundan ağlayan göz göze cehennem ateşi gelmeyecek, yakmayacak. Yani onun sahibi cehennemi görmeyecek diye müjde vardır. Bu gece günahlarımızı düşünelim, ağlayalım sevgili kardeşlerim. Efendim, e, cenneti özleyelim, ağlayalım. Ya Rabbi beni cennetine sokmazsan benim halim nece olur? Kaçıracak mıyım o güzel yeri diye ağlayalım, yalvaralım, dua edelim. Ağlamak da güzel bu gece. Beşinci kapıdaki melek böyle müjdeliyor. Altıncı kapıda da bir melek ne mutlu bugün selam veren kullara diye müjdeliyor. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selatü selam getireceğiz. Peygamberlere selatü selam getireceğiz. Ümmetin selametini isteyeceğiz. Ve babis tabi melekin yünadi helmin sâilin peyyutâ sûlâh üsülühû ee, Hiç bir efendim e, istekli olan bir elini açıp da Allah'tan bir şey isteyen bir kul var mı ki istediği verilsin diye soruyor bir yedinci kapıdaki melek. Yani bu da Allah'tan bir şeyler istemeye keşfiktir. İsteyene istediği bu gece verilecek demektir. Biz de elimiz açacağız. ilk önce diyeceğiz ki Ya Rabbi benim eğer sevmediğin kulların listesine yazmış isen ben or oradaysam, o listedeysem beni oradan sil, o defterden al benim ismimi sevdiğin kulların defterine yaz Ya Rabbi. Bu önümüzdeki yıl, bir dahaki Berat gecesine kadar olan bir yıllık mukadderat madem bu gece tespit ediliyor benim hakkında hayırları efendim e, mukadder eyle. Hayır takdiriyle ya Rabbi. Şerleri efendim benden uzak eyle. Ümmet-i Muhammed'e hayırlar ver diye efendim is isteyeceğiz. Allah istemeyi sever. Allah öyle bir e, efendim e, rahmeti geniş Mevla'mızın e, efendim şeyi şanı öyle yüce ki isteyeni seviyor, istemeyeni kızıyor. Onun için bu bol, bol isteklerimizi sunacağız bu gece. Bu 7. kapıdaki meleğin seslenişi ve Adelbabus Tahmin sekizinci kapıdaki melek de e, Yunadi Elbin Mustafirin ve Yusuf yok mu bir e, kendisine tevbe istiğfar edip de affını isteyen Allah'tan e, mağfiret dileyen yok mu ki mağfiret olunsun diye Efendim sesleniyor. Demek ki 8 kapıdaki demek ki 8 cennetin ana kapılarındaki meleklerin kulları niye teşvik ettiğini, ne mutlu diyerek neleri yapmaya işaret ettiğini bu ifadelerden öğrendik. Tekrar e, hatırlamaya çalışalım. Namaz kılacağız, sürekli secde edeceğiz. Efendim dua edeceğiz, zikir yapacağız, Allah korkusundan ağlayacağız, gözyaşı dökeceğiz, yalvaracağız. Efendim, peygamberi zişanımıza salatü selamlar getireceğiz efendim isteklerimizi bol bol söyleyeceğiz çok isteyeceğiz çünkü mevlamız çok gani hazineleri sonsuz çok isteyeceğiz o da çok çok ihsan edeceğini müjdelettiriyor meleklerini efendim Allah'tan mağfiret bileceğiz insanın Allah'tan efendim isteyeceği en önde gelen şey affı mağfiret olunmasıdır affı mağfiret oldu mu günahlarına bakılmayacak oldu mu insana artık kurtuluş yolu görünmüş demektir. Peygamber Efendimiz göğe bakıp da cennetin kapılarını görünce meleklerin böyle nida ettiğini peygamberlik doğruyla efendim peygamberlik gözüyle görüp peygamberlik kulağıyla işitince Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki bu güzel kapılar bu cennetin kapıları ne zamana kadar açık duracak ya Cebrail kardeşim bu cennet kapıları diye peygamber Efendimiz sorduğunu hadis-i şerifi söylüyor. Kale ilatulü il fecir. Bu fecir atıncaya kadar. Tan yeri ağarmaya başlayıncaya kadar. Yani takvimlerdeki imsak şeyine kadar. Ondan önce bu işleri yapmak lazım. Uyumamak lazım. Min evvelille ile. Yani gecenin evvelinden. Gecenin evvelini de söyledik. O da e, akşam ezanı okunduğu zaman idi. Demek ki bu akşamdan itibaren kollarımızı sıvayacağız. Gayretimize efendim bir başka neşe vereceğiz. Aşk ile, şevkle efendim şu anlatılan şekilde, işaret edilen şekilde Allahu Teala Hazretlerine hazır ruh ve diaz edip ibadet ve taat edeceğiz. Sünnekale Ya Muhammedin inna Allahu Teala innelillahi Teala fiha bi takao minen nar bi adedi şa'ri Efendim, ya Muhammed demiş Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize. Bu gece Allahu Teala Hazretlerinin cehennemlik olmayı hak etmiş olduğu halde cehennemden azat ettiği O kadar insan vardır ki cehennemlik olacaktı ama bu gece affediyor işte. Afucüşe geliyor. Mağfiret ediyor, bağışlıyor. O kadar insan vardır ki nedir bunların sayısı? Bir adedi şa'ri şa'ri ganemi ker yani Kehf kabilesinin koyunlarının postlarının efendim kılları sayısınca diyor ki yani ne kadar çok olduğunu hani bu hadisi dinleyen Resulullah Efendimiz'in sözünü dinleyen anlasın diye hani biliyorsunuz Türkiye'de bir söz vardır, vardır sevgili kardeşlerim. Hani bana köstek'i saydırma derler. Köstek'in üstünde koyunun derisinin üstündeki kılları saymak yani ne kadar zor, uzun bir şey, ne kadar yani rakam büyük. Tabii bunun e, matematikte kolay yolları vardır. Bir santimetre karede kaç tane kıl olduğunu sayarsın, postun kaç santimetre kare olduğunu bulursun, efendim onunla onu çarparsın, şu kadar kıl var, takriben dersin. Efendim şu kabilede de şu kadar koyun var, bununla bunu çarparsan, bu kadar eder dersin. Ama tabii Allah'ın rahmetinin hududu yoktur. Allahu Teala Hazretleri çok kullarını af manfiyat edeceğini. Benikel kabilesinin koyunlarının kılları adedince kimseyi cehennemlik duruma düşmüş pozisyondayken affedeceğini müjdelemiş oluyor. Tabi bu gecede beni heyecanlandıran bir şey var sevgili e, kardeşlerim. Bu gece bir dahaki Berat Kandil'ine kadarki mukadderat te tespit edileceğine göre yani kesinleşeceğine göre, onaylanacağına göre diyelim, yani, e, insanların anlayacağı kelimeleri kullanarak e, bu çok önemli oluyor. Yani nice insan vardır diyor Peygamber Efendimiz veya Evliya Allah büyüklerimiz kitaplarında e, ölmüş olacağı takdir ediliyor, öleceği adam işte dünyada çok yaşayacakmış gibi efendim, dünyalık peşinde düğünü oluyor. Halbuki ölecek. Yola çıkmış, halbuki ölecek. Efendim, işte nice gülen insan var, halbuki kendisinin adı kötü insanlar listesinde, Allah'ın sevmediği grubun arasında. Efendim, işte tabi bu çok önemli. Allah cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Tabi hacca gidenler, gidecek olanlar, gidebilecek olanlar kaydediliyor bu gecede. Onun için bu gece allah Teala Hazretlerine çok tazarrur ve niyaz eleyip efendim şey yapmamız lazım. Ee, neler istememiz gerekiyorsa gözümüzü açıp istememiz gerekiyor. Yani bu bu bu gece insanın aklını, zekasını kullanıp ne isteyeceğini iyice düşünüp, taşınıp isteme gecesidir. Hodri meydan dedikleri gibi hani meydan senin demektir. Farsçada bu hodri, eee hodra ee, yani senindir manasına geliyor. Kendine aitdir aittir demek. İşte meydan, işte fırsat, işte büyük bir nimet, işte büyük bir devlet. Hadi bakalım hazırlan. Allah'tan ne isteyeceksen iste de Efendim e, Allah'ın rahmetine mazhar ol, mağfiretini kazan ve Allah'tan e, güzel mükafatlara dahil ödenmiş oluyor. Allahu Teala Hazretleri cümlenizi Saidler zümresine dahil eylesin, daha defterine kayıt eylesin, Hepinizin hakkında hayırları yazsın, takdir eylesin. Mukadderatınız alın yazınız güzel olsun, bahtınız açık olsun. Allahu Teala Hazretleri efendim cümlenize dünya ve ahirette hayırları ihsan eylesin. Böyle güzel mübarek günlerin bereketlerinden, rahmetlerinden, nimetlerinden en çok mükafatlar alarak istifade etmeyi nasip eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Hepimizin cennette Resulullah Efendimizin huzurunda, çevresinde, civarında buluştursun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.